Perişan Efendim, Perişan Efendim. Türk Eradiyonu, Perişan F Efendim. Hayat, yeni söylenilere erken açarken, hayatın kendisi haber olmaya devam ediyor ve şimdi Ömer Pekinle hayat haberdir, hayat haberdir, hayat haber. Bu hikaye, içimizden birinin hikayesi. Belki, belki sizin hikayesi. Belki belki bizim hikayesi belki de hiçbirinizin hikayesi. <gülüyor> Hikayemizin adı Bank ve Hortum ikilimindeki banka modilerinin nostaljide kalan iç devinimleri. <gülüyor> Şehir bir başkaydı o gece. Şehrin gürültüsü yerini cırcır cır böceklerinin cırcır cır seslerine bırakmış, arada bürükselen baykuş sesleri ise cırcır cır böceklerine ''Gecenin hakimi benim'' diyordu adeta. Yaşlı bir adam ıssız ve çıkma sokak dilerlerken ara sıra durup arkasına bakınıyor, sonra tekrar hızlı adımlarla yürümeye devam ediyordu. Sanki, sanki geçmişinden kaçıyordu yaşlı adam. Geçmişinden kaçıyordu da, Nastettin Hocanın yağmur damlalarına basmamak için koşması gibi, yaşlı adam da, sanki, sanki geçmişteki yaşanmışlıklarına basmamak için koşar gibi yürüyordu geçenin renginde. Yaşlı adam hem geçmişinden kaçıyor, hem de kaldırıma düşenmiş karı taşlarının kenarlarına basmamak için düzensiz adımlarla yürüyordu. Evet. Karoların çizgilerine basmıyordu yaşlı adam. Çünkü çocukluğundan beri karoların kenarlarına basma tiki vardı yaşlı adamın. Bir de özellikle yağmurlu havalarda taşların kenarlarına basınca altı boş olan taşlar su fışkırtıp pantolonunun paçalarını pisletiyordu ya ona da, ona da sinir oluyordu, sinir oluyordu, sinir oluyordu. Acılıydı yaşlı adam, acılıydı ve acılarını yollara gömmek istiyordu ama bu imkansızdı. İmkansızdı çünkü sokaklara iki kat asfalt dökmüşlerdi. Sokağa hemen her yıl asfalt dökülüyor ve yıllardır asfalt döküle döküle yol iki metre yükselmiş, dükkan ve evler yolların altında kalmıştı adeta. Aslında bu kadar karamsa olmasına da gerek yoktu. Daha dün ölüm köşesinde yatan kendisi değil miydi sanki? Evet, dün ölüm döşeğindeydi ama bugün o ölüm döşeğine bile muhtaçtı. Yatacak yatağı yoktu. Evinde yerde basit bir kilim vardı ve onun üzerinde yatıyordu yaşlı adam. Evi dere yatağındaydı. Evet, derenin bile yatağı vardı ama kendisinin yatağı yoktu. Yoktu, yoktu. Acı ve kederler içindeki yaşlı adam... Kaldırımda elinde bastonuyla ağır ağır ilerlerken, birden, birden omzunun ağırlaştığını hissetti. Sanki, sanki bütün dünyanın yükü omuzlarındaydı. Kafasını çevirip omzuna baktı ve güldü. Neyse, sadece kuş pisliğiymiş dedi. Evet, üzerine kuş, affedersiniz, pis demişti. Birinin omzuna veya kafasına kuş pisliği düşmesi halk arasında talih kuşu olarak adlandırılıyordu. Ve de piyangodan bilet alırlarsa para çıkacak anlamına geliyordu. Pee talih kuşuymuş. Yalana bak diye gülümsedi. Ve sonra aklına kuşçuluk yapan eski bir arkadaşı geldi. Evet yaşlı adamın kuşçu arkadaşının yüzlerce kuşu vardı. Ve hemen her gün ortalama 25 sefer kafasına pisliyorlardı ama. Defalarca piyango almasına rağmen bir kere bir olsun. Piyangodan para çıkmamıştı, çıkmamıştı, çıkmamıştı. Açlık ve yorgunluk başına vurmuştu yaşlı adamın. Düşündüğü şeylerin real dünyayla hele hele kendi küresel argümanlarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Sokak kedileri karanlığın içinde çöp kutularından yiyecek toplarken uzaklardan gelen köpek avlamaları gecenin sesli ufuklarında kaybolup gidiyordu. Yaşlı adam seslerin geldiği yöne kafasını çevirmek istedi fakat kafasını o tarafa döndüremedi. Döndüremedi çünkü maalesef yaşlı adamcağızın boynu tutulmuştu. Tevafua bakınız ki o gece ay tutulması da vardı. Nasıl ki, nasıl ki güneşle ay arasına dünya girince ay tutulması oluyor, aynı onun gibi güneşle boyun arasına dünya girince boyun tutulması oluyordu. Yorgundu ve ayakta duramıyordu. Yatacak geride olmayan yaşlı adamın tek amacı vardı... ...bir bank bulup üstüne yatmak. Derken yaşlı adam yorgunluktan bayılmak üzere olduğu bir sırada... ...yol kenarında bir bank buldu ve bankın üzerine yattı. Neden sonra yaşlı adam yattığı banktan kalktı... ...ve bankın yanındaki çimlere uzandı? Bir zamanlar adı bank olan bazı bankalar hortumlanmıştı ya... ...aklına o banklar geldi... Ve yarın bir gün birileri gelip bankın üstüne yattın. Paralar nerede? Yoksa yoksa yurt dışına mı kaçırdın diye alıp beni götürürler diye düşündü. Ve sonra da uzandığı yeşil çimlerin üzerinde gökyüzündeki yıldızları seyrederek mutluluk içinde uykuya daldı. Ve Ömer Pekin'le Hayat haberdir dinlediniz. Bir başka Hayat de görüşmek üzere. yasan Ömer Pekin'di seslendiren Ömer Pekindi Teknik Yapım Ömer Pekindi efem her gün çift saatlerde Dünya Radyodaydı. Perişan efem efem Türkiye radyoları Türkiye radyoları Türkiye radyolarında Perişan efem